Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulullah bak. Ticaret mallarının zekatı ile alakalı fıkıhlar alakalı olarak devam edeceğiz kaldığımız yerden. İmam Sarahs Allah. burada <gülüyor> özel bir konuya giriyor. Tağlib Hristiyanlarla alakalı. Beni Tağlib denen yani Tağlib oğulları denen Arabistan yarımadasında yaşayan bir Hristiyan Arap kabilesidir bunlar. Bunlara diğer galib farklı bir statü verilmiş cizye ve haraç alınmamıştır. Müslümanlardan alınan iki katı vergi alınmıştır. Normalde İslam devletinde zimmet ehli denen, yani İslam devletinin vermiş olduğu emanla İslam devletinde yaşayan, İslam devletine vergi ödeyen bazı kafir tayfeler var. Bunlar biraz bunlardan ayrı bir hukukla muamele görmüşler. Onun şimdi sebeplerini anlatacak. Onlar zekattan ne verirler, nasıl vermezler bunu anlatacak inşallah. Eğer diyor onların besledikleri hayvanların sayısı, Müslümanlardan zekat alınması için gerekli olan sayıya ulaştığı zaman, onlardan Müslümanlardan alınan zekatın iki katı alınır. Zekatın iki katı, mesela Müslümanın gümüşü 200 dirheme ulaştıysa 5 dirhem ne yapıyordu? Zekat veriyordu, o da 80 gram altının 40'ta biriydi. Eğer tahvilcilerden birinin altını 80 grama ulaşırsa o 40'ta 1'le beraber bir 40'ta 1 daha verecek. Yani 2 hisse verecek, 2 pay. Daha önce de defalarca bunun hesabını öğrettim. 6 milyarsa 6 milyarın e, onda birinin dörtte biri yani 600 milyon onda dörtte biri 150 milyon yapar. Demek ki bir Müslümandan İslam devleti 150 milyon zekat alıyorken Aynı paraya sahip tahil Hristiyanlarından birinden vergi cizye yerine vergi cizye yerine ne alıyorlar? Zekatın iki katını alıyorlar. Yani o da 300 milyon. Şimdi diyeceksiniz ki bu niye böyle bir şey olmuş? Çünkü o zaman Araplar izzetli ve şerefli bir kavimler. Araplar izzetli ve şerefli adamlar. Öyle anlatıyorlar. Araplar çok pisli de peygamber ondan geldi. Peygamber Araptı yani. Kimse Tamam Arap'ın kafirinin, Türk'ün kafirinden farkı yok, ırkçı değiliz, Irkçılığın da karşısındayız. Peygamber diyor, ırkçılık yapanın babasının erkeklik organı ağzına olsun. Peygamber bu kadar ağır konuşmuş, ırkçılık yapanı. Tam ırkçı değiliz ama Peygamber Arap'tı, herkes onun bilsin, o Araplar hakkında konuşurken iki kere düşünsün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki Araplarda izzet ve şeret vardı. Onlar diyorlar ki bizim gibi şerefli bir kavim nasıl diğer sizin kafir dediğiniz Araplarla aynı vergi öder size? Olmaz diyorlar. Sizden bir Müslümanın verdiği sizden bir Müslümanın verdiği zekatın biz iki katını ödeyelim ama bizden diğer Araplardan aldığınız vergi almayın diyorlar. Biz şerefli bir kavimiz, Onlarla aynı statüye giremeyiz diyorlar. Bunu Ebu Bekir'in hilafeti döneminde teklif ediyorlar. Tabi Ömer eee Ömer o dönemde Ebu Bekir'in istişaresinde diyor ki, ey halife onlarla anlaş, eğer onlarla savaşırsan haklarından gelemezsin. Yani bununla beraber tahrip oğulları, tahrip hristiyanları, güçlü adamlar o dönemde. Ve o zaman da maslahat gereği Müslümanların zaten iç işleri var. Mürtet olan o kadar adam olmuş, Medine'ye ordu kurup yürümüşler, Ebu Bekir savaşa düşmüş. Yani tahrip hristiyanlarla savaşacak durum yok, adamlar hazır devlete boyun eğmeye karar vermişler. Ömer diyor ki anlaş onlarla sulh yap. Biliyorsunuz sulh, sulh yani barış, iki kişi arasında veya iki topluluk arasında yapılabilir. Bu harama helal, helale haram yapmadığı müddetçe geçerlidir. Adam diyebilir ki biz sulhumuz gereği size yılda bir milyon dolar ödeyeceğiz. Eyvallah. Sulh karşılıklı rızaya memnun olmuş bir şey. Dolayısıyla haram ve helal açık haram ve helal sınırını çiğnemediği müddetçe geçerlidir. Bu yüzden Ömer o dönemde anlaştırıyor ve Ebu Bekir anlaşmaya veriyor. Cizye yerine ki cizye de zaten cizye de halifenin kafirlere belirlediği bir rakamdır. Yani onun da tam böyle ölçüsü belli değil. Farklı ihtilaflı görüşler var. Dolayısıyla burada haşa Ebu Bekir Allah'ın şeriatından başkasıyla hükmetmek gibi haşa bir kötü amele, çirkin amele bulaşmadı. Yine Allah'ın şeriatıyla hükmetti. Allah şeriatta soh gibi, kafirlerde soh gibi bir kapı bırakmış, o da o kapıdan faydalandı ve onlardan, Müslümandan alınan zekatın iki katını aldı. Bu, Ebubekir'in vefatından sonra Ömer'in döneminde de böyle devam etti, Osman'ın Ali'nin döneminde de devam etti, ta ki tahriklilerle yapılan hiçbir anlaşma bozulmadı. Daha sonra bunlar zayıflayınca, Müslümanlar güçlenince, bunlar da kendi himayesinin altına kattılar, bunlardan da ne yaptılar? Bunlardan da diğer Araplardan aldıkları kadar cizya Daha sonradan bu meseleyi değiştirdiler. Tabi burada başka bir meseleden daha bahsediyor. Ee, hariciler diyor mesela. O dönemde hariciler çıkmış. Yani İslam devletinin, biz daha önce anlatmıştık ki zekat İslam devletinin başkanına, halifeye verilir, başkasına verilmez. Halifeye o zaman başkaldıran hariciler gibi bagi asi topluluklar var. Mesela hariciler İslam devletinin topraklarına bir tane şehri ele geçirdiler ve oranın halkından zekatı topladılarsa, bir dahaki sene oraya Müslümanların halifesi hakim olduğunda haricileri oradan çıkartıp Orayı tekrar İslam Devleti'nin topraklarına kattığı zaman oranın halkından geçmiş dönemin zekatını talep etmez diyor İmam Serafsi rahimahullah. Diyor ki, devamla, zamanımızdaki zalim sultanların aldıkları zekatlara, öşürlere ve haraçlara gelince İmam Serafsi bu mefsutu kuyudan yazdırmış. Bu yaklaşık 40 yıl Türkçe'ye tercümesi. Kuyudan talebelerine yazdırmış, talebeleri kuyunun başında bekliyormuş dönemin halifesine itaat etmediği için onu zalim gördüğü için bak kafir değil yani. Sadece dönemin yöneticisini ki yaşadığı dönem Tabiin dönemidir. Edeb tabiin dönemidir. O dönemde dönemin halifesini zalim gördüğü için ona hakkı anlattığı, hakkı nasihat ettiği için halife onu kuyuya hapsetmiştir. Bu eseri de kuyudan yazdırmıştır kendisi. Zaten bu sivri dili sebebiyle zaten başına gelen geldi. Diyor ki, zamanımızdaki zalim yöneticilerden, yöneticilerin aldıkları zekatlara, zekat şimdi ayrı bir hukuk, bir de öşür denen vergi var. Halktan onda bir topluyor ki, işte halkın çöplerini toplamaktır, ışığıdır, suyudur, elektriğidir, halka hizmet yapsın. Bugün devletlerin halkından aldığı gibi. Ve haraçlara gelince, dikkat edin buraya haraç diye ifade ediyor. Yani o zaman devlet kendi keyfi, yani şeriata dayanmadan keyfi, nefsini istediği şekilde adamlara vergi koymuş. Tıpkı bugünkülerin bunlar resmi haramiler. O da haraç kesiyor. Eğitime katkı payı koyuyor elektrik, su faturasına. Ben eğitimi desteklemiyorum, çocuğumu okula göndermiyorum. Eğitime katkı vergisi vereyim sana kalkıp da. Ama harami kim kime neyin hesabını soracak? Yani harami sadece mağarada yaşayan adama denmiyor yani. Şehirli hali de var, o da devlet. O yüzden haraçlara gelince diyor İmam Muhammed kitabul ül asıl da e, bunlara hiç temas etmemiştir diyor. Ama bel alimlerinin çoğu Allah'a karşı olan borcu ödeme açısından asilerin alması durumunda olduğu gibi yükümlünün bunları tekrar vermesi gerektiğine fetva verdiler. E, az önce anlattığım mesele yani hariciler bir yeri ele geçirdikleri zaman asiler oranın vergisini toplayınca tekrardan o topraklar halifelerin topluluğuna katılırsa, İslam devletinin toprağına eğer insanların gücü varsa fakirlerin zekattan faydalanması için tekrardan zekatını halifeye verirler. Güçleri yoksa yapacak bir şey yok. Zaten Allah kimseyi gücün üzerinde bir yük ile mükellef kılmaz. Ondan sorumlu tutmaz Allah-u Teala. Diyor ki bir kimse Darul Harp'te Darul Harp'te tabi İslam devletinde var olduğu ve beraberinde kafirlerin yaşadığı bir beldenin var olduğu Darul Harp'te ikamet ederse oradayken Müslüman olsa ve orada birkaç yıl kalsa Darul Harp'te daha Darul e, İslam'a, şeriat beldesine hicret etmeden orada birkaç yıl kalsa zekatın farz olduğunu bilmesine rağmen Zekatını vermemişse İslam ülkesine geldiğinde kendisinden geçen yılların zekatı alınmaz. Çünkü o esnada İslam devletinin koruması altında değildi. Ama bu demek değildir ki adam zekatla haşa mükellef olmaz. Diyor ki adam zekatını verir geçen yıllara ait. Ama devletin aldığı o öşür vergisi diğer halkını koruma sebebiyle halkından aldığı vergi var ya. İşte diyor devlet bu vergileri ne yapmaz? Bu adamdan, bu Müslümandan talep etmez. Ama geçen yılın zekatı mesela 3 yıl Darül Harp'te kaldı sonra Darül İslam'a hicret etti. O 3 yılın zekatı ne yapmalıdır? İmama geri döndürmelidir. Diyor ki biz Hanifiler bu konuda istihsana göre davrandık diyor ve şöyle dedik dinin hitabının yani daha sonra özür dilerim şundan bahsediyorum. Bir adam Darül Harp'te ki Darul Harp'de insan vaciplerin ve haramların talimi noktasında, öğrenimi noktasında cahil olabilir. Çünkü Darul Harb küfür beldesidir, kafirlerin yaşadığı beldelerdir. Buralarda alimler bırakılmaz, olan alimler de hapse dolduruluyor zaten. Bir tanesi de iki gün konusu üçüncü gün çöküyorlar tepesine zaten. Dolayısıyla bu gibi beldelerde cehalet yayılır, ilim yayılmaz. İlim yayılmayınca da insanlar birçok harama helali öğrenemezler ister istemez. Diyor ki adamın biri darl harpte öğrenemese ki zekat vacip, zekatın bir emir olduğunu, vacip olduğunu öğrenemese adam. Bundan cahil kalsa. Daha sonra İslam beldesine 3 sene sonra hicret etse ve İslam beldesinde bu adam öğrense ki zekat vaciptir. Ama bu adam 3 senedir Müslüman, şirki terk etmiş. İnsan nasıl Müslüman olur? Şirki terk etmekle Allah'ın ve Resulünün kafir dediklerine kafir demekle. Şirkten ve müşrikten beri olmakla Müslüman olur. Ha sonra namaz, oruç, zekat, hac buna benzer vacipler ve haramlar noktasında bazılarında İslam'a yeni girmiş ve İslam'dan uzak bir beldedeyse buralarda cehaletle mazuretli olur insan. İnsan şirkte mazur olmaz. Az önce namazda okudun. Allah şirki affetmez diyor ayeti kerimede. Ama Allah insanın ulaşamadığı vacip ve haramlar noktasında kendisini mazur sayar. Ona hüccet ikam edilir. Hüccetten sonra ısrar ederse kafir olur. Adam var ki Dar-u 3 sene bilmiyordu zekat vaciptir. O yüzden zekat ödemedi. dar İslam'a geldi. Bu adam geçmiş 3 yılın zekatını öder mi ödemez mi? Burada işte ihtilaf var. Diyor ki biz Hanifiler istihzana başvurduk diyor. İstihzan usulü fıkıhta Kur'an, sünnet, icma, kıyastan sonra alimlerin kullandıkları bir, istiller, şey, bir hüküm metodudur. E, istihsan bir şey güzel görmek demek. Biz diyor istihzanla bu meselede diyor İslam'ın beldesine hicret etmiş bu adamın geçen 3 yılında vergisini yani zekatın ödemesi gerektiğine hükmettik diyor. Bazıları dediler ki diyor bize muhalefet edenler adam zekat ödemez. Çünkü kime bir vacibin vacipliği veya bir haramın haramlığı ulaşmadıysa o adama sanki hüküm inmemiş gibidir. Yani o mazurdur o anda. Dolayısıyla mükellef olmadığı bir şeyin bedelini ödemez. Geçmişte zekatla mükellef değildi. Şimdi öğrendi ve şimdi mükellef oldu. Dolayısıyla bundan sonra İslam devletine zekatını vermesi gerekir diyor. Ama burada Haniflerin istihzanla ortaya koydukları o fetvanın daha doğru olduğuna inanıyoruz, kanaat ediyoruz. Çünkü... Burada fakirlerin zekattan daha fazla faydalanması gibi bir kapı var. Dikkat ediyorsanız ilk gününden beri Ramazan'ın başladığımız her derste bir yerin altına vurguluyoruz, bir yerin altını çiziyoruz. Zekatın temel gayesi, hedefi hikmeti, zenginlerden mala çıkartıp fakirlere dağıtmak, adaleti sağlamak, fakirleri kollamak ve gözetlemektir. Dolayısıyla buna benzer birçok ihtilaflı noktada alimler hep, zekat vermenin gerekli olduğuna dair fetvalar vermişler ki fakirler zenginlerin mallarından zekattan bir o kadar daha iyi faydalansınlar diye Allah'ın doğrusunu bilendir. Sonra koyunların zekatı var inşallah. Ardından diğer borçla alakalı ve diğer meselelerle alakalı hükümler geldik inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah Allah'ın sözlerinin güzelliğinden bir kötülükte varsa hepsinin ve şeytanındandır. Heh.